Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ala resulina meşlim ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ema ba'du. Şimdi biz e, hadislerin Kur'an-ı Kerim'e arz edilmesi meselesini anlatırken, tabi konumuz biraz uzadı. Konunun aslından kopmamak lazım. Öyle değil mi? Konumuzun aslı neydi bizim? Konumuzun en temeline, aslına dönecek olursak, biz ehli sünnetin yanında telakki kaynaklarını inceliyorduk. Yani ehli sünnetin yanında dinin ana kaynakları nelerdir dedik? Kitaptır ve sünnettir dedik. Niye kitaptır ve sünnettir dedik? Bunun bir tafsili cevabı var, bir de icmali cevabı var dedik. İcmali cevabı çünkü kitap da sünnet de vahidir. İkisi de Allahu yanındandır. Sonra bunun tafsili zaten delillerini söyledik. Daha sonra dedik tabi ehli sünnete bu konuda muhalif olan fırkalar var. Öyle değil mi? Ehli sünnete muhalif olan fırkalar var. Nasıl? Yani Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti dinin kaynağı kabul etme noktasında ehl Sünnet'e muhalif olanlar var. Dedik Kur'an-ı Kerim'i konuşmadık çünkü Kur'an-ı Kerim'in külliyen kaynak olmayacağını söyleyen bir fırka yok. Her ne kadar mecaz da şuydu, buydu deyip Kur'an-ı Kerim'in hücciyetinde problem yaşayanlar olsa da Kur'an'ı kabul etmeyen yok. Ama sünnet öyle değil dedik. Sünnetin hüccet değeri yoktur diyenler de var. Kuran sadece bize yeter Kur'an dışında hiçbir bir ihtiyacımız yoktur diyenler de var Yani dedik asıl problem İslam tarihinde hep sünnetle problem yaşayanlardır öyle değil mi Sonra bunları anlattık dedi ki işte birinci grup e, bariz bir şekilde sünnete gerek yok çünkü Kur'an her şeyi açıklamış Kur'an bize yeter diyen bir mantık var İkinci bir grup var Tamam sünneti kabul ederiz ama bir şartla Kur'an-ı Kerim'ime arz ettikten sonra diyenler var dedik ve dedik sünnetle problem yaşayanların içerisinden en tehlikeli fırka bunlardır. Çünkü zahiren görüntüde istedikleri şey güzeldir. Sayıh sünnetle amel etmeyi istiyoruz. Onun için Kur'an'ı sünnete arz ediyoruz. Ama sözün aslını incelediğimizde, tahkik ettiğimizde sözün manası ne demekti? Sadece Kur'an bize yeterle. bunun arasında hiçbir fark yoktu. Çünkü Kur'an'da olan ve Kur'an'a muvafık olanı kabul edince bunun dışında kalan bütün sünnetler atıl duruma düşmüş oluyor. Değil mi? Bunların delillerini nelere dayandıklarını iki ders bunu anlattık değil mi? Bir de hatırlıyorsanız demiştim ki bunlar İslam tarihindeki bazı alimlerin bazı uygulamalarına dayanmışlar. Demişler ki madem İslam tarihinde İslam mezhebi, Ehli Sünnet mezhebi olarak kabul edilen bazı alimler veya bazı gruplar bu uygulamayı yapmışlar. Yani hadisleri Kur'an'a arz etmişler. Biz de aynısını yapabiliriz. Öyle mi? Bu konuda kimi kullanmışlar, hangi mezhebi kullanmışlar? Var mı söyleyecek olan? Hangi mezhebin alimlerinin sözlerini veya hangi mezhebin fıkıhta uygulamalarını kendilerine malzeme etmişler? Hanefi, Hanefi mezhebi, öyle değil mi? Zaten sünnet inkarcısı ve aklını ilah edinen herkesin Hanefi mezhebine mutlaka Hanefi mezhebine kendini dayandırdığı bir yön var. Tabi Hanefi mezhebi bunlardan ebedidir. Öyle değil mi? Hanefi mezebinin yaptığı da uygulaması da bunların anlayışından da uygulamasından da uzaktır. Sadece bunlar cümlelerdeki benzerlik ve kendi amaçlarını bulabilecekleri bir takım cümleler veya uygulamaları bir usulmüş gibi sunmuşlar. Hanefi mezebini kendilerine dayanak yapmışlar ta ki avamı aldatabilmek için. Tamam? Çünkü adam bunun yaptığını, Hanefi mezebinin de yaptığını ispat ettiği zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Madem Hanefi mezhebi bunu yapmış, ben de yapabilirim. Öyle değil mi? Madem hanefi mezhebi yapmış, ümmetin de üçte ikisine yakın bir kısmı hep hanefi mezhebine müntesip olmuş. O zaman aynısını ben de yapabilirim. Yani kendi metodunu ve usulünü karşıya ispat etmek yerine zaten karşı tarafından kabul edilmiş bir şey üzerinden onu patent edinerek yapması onun için daha kestirme bir yoldur. Öyle mi? Şimdi hanefi mezhebinde, hanefi mezhebi sünneti üç kısma ayırmış. Hanefi mezhebi normalde sünneti üç kısma ayırmış. Hanefi mezhebi demiş ki sünnet ya mütevatirdir, ya meşhurdur, ya da ahad'dır. Tamam, cumhur kaç ayırmış sünneti ikiye. Ya mütevatirdir veyahut da ahad'dır. Hanefiler demişler ki yok. Sünnet ya mütevatirdir, zaten bunu biliyoruz. Ya meşhurdur veyahut da ahad'dır. Zaten Hanefiler her halükarda meşhur hadis ile mütevatir hadisi kabul ediyorlar. Yani her halükarda meşhur hadis ile mütevatir hadisi kabul ediyorlar. Meşhur hadis nedir Hanefilerin yanında? Yani mütevatir de olmayan, ahad da olmayan ikisinin arasında bulunan hadis meşhur hadistir. Tamam? Hanefiler diyorlar ki ahad habere gelince diyorlar. Biz ahad haberi ahad haberi kabul etmek için bazı şartlar koşarız. Diyorlar bir, Nedir şartları? Muharif olmayacak, öyle mi? Yani kitap ve sünnet, yani mütevatir sünnette, meşhur sünnette veya kitapta sabit olan bir kaideye muhalefet etmeyecek. Yani ziyade getirmeyecek üzerine. Çünkü hanefilere göre ziyade nesghtır, tamam? Bir nassın bir nassa ziyade getirmesi hanefilerin yanında nesg olarak kabul ediliyor. Zannî olan bir şey de olan bir şeyi ne şey yapamaz diyorlar. Ee, ihtimalli olan bir şey, kesin olan bir şeyi nesg edemez diyorlar. İki, Heh, yani ne demek daha başka şekillerde de iz. Mesela demişler, ravi rivayet ettiğine muhalefet etmeyecek. Yani ravi ne rivayet ettiğini bilecek, fıkk edecek. Üç. Üçüncüsü neydi? Yani Şeriatın e, usluğuna Onu söyledik. Üç. Umumi belva olmayacak. Ne demek umumi belva? Yani geneli ilgilendiren, genelle alakalı bir durum olmayacak. Tamam mı? Demişler, bu tip rivayetleri biz kabul etmeyiz. Değil ki bu tip rivayetler hüccet değildir. Bu tip rivayetlerde ihtimal olduğu için biz bunlardan daha yakın olanını alırız. Niye? Demişler çünkü ravi rivayet ettiğine muhalefet ediyorsa bunda bir problem vardır. Hiç insan peygamber adına peygamberden bir şey rivayet eder. Sonra da peygamberden rivayet ettiğine sahabe muhalefet eder mi? Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Yani bir sahabe bize peygamberden bir şey naklediyor. Sonra kendisi ona muhalefet ediyor mesela vardır bunda bir şey demişler yani hani bu rivayette bizim bilmediğimiz bize kapalı kalan bir durum vardır iki demişler ki umumi ilgilendiren bir meseleyi niye bir veya iki kişi rivayet ediyor umumi belba olmayacak dedik ya bütün geneli ilgilendiren bir şey olmayacak yani geneli ilgilendiren bir durum var ortada niye e, şey e, bir iki kişi rivayet ediyor bunu meşhur olması lazım bunun mütevatir olması lazım demişler tamam üç hanefiler demişler ki Kitap ve mütevatir veya meşhur sünnetle sabit olan şeyde bir kesinlik vardır, bir mutmainlik vardır. Yani insan ona mutmaindir. ama bu, ona muhalif gelen bu nasıl? Bu zannidir e demişler. Bu zanni olduğundan dolayı biz bununla ne yapmayız? Biz bununla amel etmeyiz demişler. Peki amel etmezken de burada ne olmuş? Bunun ismi yani bu uygulamanın genel ismi Hanefiler sünneti Kur'an'a arz ediyorlar. Olmuş. Oysa öyle değil ha. Dikkat ederseniz Hanefilerin derdi sadece Kur'ân-ı Kerîm'e arz değil, Hanefiler bambaşka bir şey yapmaya çalışmışlar. Anlaşıldı? Hanefiler bambaşka bir şey yapmaya çalışmışlar. Bunu da niye yapmışlar? Bak hatırlıyorsanız tekrar söylüyoruz. Bunları bilmek için hadis alimlerinin e, bölgelerin veya insanların hadisleri hakkında neler söylediklerini bilmemiz lazım. Değil mi? Mesela biz daha başta hadis dersinde ne demiştik Mustalâhul Hadiste? Demiştik bütün alimler Kufa merkezli rivayetlere karşı temkinli davranmışlar. Öyle mi? Bir rivayet Kufe'de çıkmışsa, Hicaz oralarda bilinmiyorsa o rivayette hayır yoktur demişler, öyle mi? Kufeli sana bir konuda haber verdiği zaman dokuz tanesi yalandır, on taneden bir tanesi de şüphelidir demişler. Yani şüpheli olarak yaklaş demişler. Sebep? Çünkü Kufe, fitnelerin merkezidir. Hanefi mezhebinin peki beşiği neresidir, kaynağı neresidir? Kufe'dir. Doğal olarak Kufe, fitnelerin merkezi olduğu için Kufa problemlerin kaynağı olduğu için, Kufa hadis uydurmacılığının merkezi olduğu için, tamam? Hanefi alimleri hadislere yaklaşırken, diğer alimler kadar rahat yaklaşamamışlar. Daha temkinli olma gereği hissetmişler, daha temkinli olma gereği hissetmişler, tamam? Hanefilerin derdi hadisle değil, bak İmam Ebu Hanife diyor ki, bizim bir ravide oluşan töhmetten dolayı onun rivayetini reddetmemiz, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı reddetmemiz anlamına gelmez. Çünkü diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın söylediği söz biz bilelim veya bilmeyelim, duyalım veya duymayalım ona iman eder ona boyun eğeriz. Yani eğer peygamber söylemişse biz ona boyun eğer ona bir şey yaparız. Ee, teslim oluruz. Ama bizim ravide oluşan problemden dolayı rivayeti kabul etmememiz, raviyi kırd etmemizdir. Raviyi reddetmemizdir. Yani rivayetin bizzat kendisini değil Râvî'nin bizzat kendisini reddetmemizdir. Anlaşılıyor değil. Bu İmâ bu Hanife'nin olaya bakışıdır. Yani haber rahatla ilgili niye böyle bir tafsilata gitmişler? Ki haber e bizim kastettiğimiz haber rahat değildir değildir. Yani e, garip ve aziz olan hadislerdir. Hani mahracında, çıkışında yaygın olmayan, çok azınlığın rivayet etmiş olduğu hadistir. Kendi bölgeleri fitne bölgesi olduğu için, yalan yaygın olduğundan dolayı, öyle mi? Hanefeler bu rivayetlere karşı temkinli davranmışlar. Kat'î olanı almışlar. Anlaşıldı. Kat'e'ye de ne demişler işte meşhur, mütevatir vesaire. Bu ana olarak bunun dışında da Hanefiler tafsilata gitmişler. Mesela örneğin Hanefilerin bunu yaparken delilleri ne? Hanefilerin aslında bunu yaparken asıl delilleri Kufe'nin Kufe'nin fitne merkezi olmasıdır. Kufe'nin uydurmacılığın merkezi olmasıdır. Asıl mesele budur yani. Tamam mı? Lakin daha sonradan gelen Hanefi uleması kendi imamlarının yaptığı bu uygulamayı e, ifade edebilmek için birtakım deliller zikretmişler. Mesela örneğin demişler ki misal olaraktan e, bu bizim ilk dersimizi anlatırken genel olarak Kur'an'ı, sünneti Kur'an'a arz edenlerin rivayet ed e, delil aldıkları rivayetler vardı ya. İnnel hadise sayafshu anni fema ataakum yuwafiku'l-Kur'ana fehuzuu ve utu fema ataakum yuwafiku'l-Kur'ana fe anni mesela ama atakum bihalifil Kur'an fe la ve yutu fehuve leysa ve bu tip rivayetler tamam bunu delil almışlar demişler bu rivayet var bizim imamlarımız da haber hatta bunu uygulamış Tabi bu rivayet hadis yanında zayıf olan uydurma olan zındıkların meçhul olan ravilerin rivayet etmiş olduğu bir rivayet onu anlatmıştık oraya geçmeyeceğiz ikinci olarak mesela bakın çok dikkat eden imam Serahs'ın bir usul kitabı var öyle değil mi imam Serahs'ın imam Serahs'ı usul kitabında diyor ki hani Peygamber vesselam döneminde bir kıssa yaşanıyor, biliyorsanız. Hz. Ayşe'nin, Hz. Ayşe, Ayşe Berile diye bir cariyeyi satın almak istiyor. Tabi Berile'nin, e, yani Berile, Hz. Ayşe annemize geliyor diyor. Bana yardımcı ol, ben kendi hürriyetimi satın alayım, akrabalarımdan. Öyle mi? Yani bana para ver, ben onun mükatebe var biliyorsun değil mi? Köle ile efendisi arasında yazışıyorsun, seni azad ediyor, sen ona borcunu ödüyorsun. Bir köle fiyatını ya peşin ya zamanla. O da Ayşe annemize geliyor diyor hani ben böyle yapayım, sen bana yardımcı ol ehlimle mukatebe yapayım, beni serbest bıraksınlar. Hz. Ayşe de diyor ki tamam ama velanı ben alırım. Vela ne demek? Yani o azat olduktan sonra geride öldüğünde bir miras kalacak ya o mirasa sen sahip olabiliyorsun. Onun velasını aldığın zaman sen onun velisisin bu konuda. Aa, karşı tarafta diyorlar ki yok biz velasını vermeyiz. Velası gene bizde kalacak. Bu şartla biz seni şey yaparız, serbest bırakırız. Tamam? Normalde hak kimindir? Vela hakkı azat edenindir. Peygamberimiz diyor, الولاؤ لمن اعتق Yani Vela kimin hakkıdır? Azat edenin hakkıdır. Tamam Bunlar ne yapıyorlar? Bir şart getiriyorlar. Diyorlar ki hayır. Biz seni azat ediyorsak Vela Ayşe'nin değildir. Ayşe annemizin radıyallahu anh. Vela bizimdir. Ayşe annemiz bunu Peygamberimize anlatınca, Peygamberimiz de minbere çıkıyor. Diyor ki, ma balu اَقْوَامٍ يَشْتَرِتُونَ شُرُوتًا دَيْسَ فِي كِتَابِ ne oluyor bazı insanlara Allah'ın kitabında olmayan şartlar koşuyorlar? Tamam? Hangi şart olursa olsun, istersen yüz şart olsun eğer Allah'ın kitabında değilse o batıldır. الْوَلَا اُلِمَنَا اَتَقْ Diyor Peygamberimiz. Vela azad hakıdır. hakkıdır. Tamam. Yani karşı tarafı kırmadan, kim olduklarını belli etmeden, genel nasihat şekliyle Peygamberimiz bunu yaptıklarının yanlış olduğunu, böyle bir şart koşmaya haklarının olmadığını söylüyor. Ha. İmam Selahsi diyor bu bizim delilimizdir. Tamam? İmam Selaks'ı diyor ki bu bizim delilimizdir. Ama bakın eski imamlar akıllı adamlar. Bu sünnet inkarcıları gibi e, akılda problemleri olan insanlar değiller haşa vekeller. Bak diyor ki yalnız ama dikkat edersen diyor bizim delilimizin kendisi de Kur'an'da yoktur zaten. Yani biz buna dayanıp hadisleri Kur'an'a arz edeceğiz diyoruz ama bizim delil getirmiş olduğumuz rivayetin kendisi Kur'an'da yoktur ki. Var mı Kur'an'da böyle bir ayet? Yüz tane şart da olsa Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır diye var mı? Yok. Ondan dolayı diyor bak dikkat edin bizim kastımız Kur'an'da olmayan ve Kur'an'a muhalif olandır. Tamam? Kur'an'da olmayan ve Kur'an-ı Kerim'e ne olandır? Kur'an-ı Kerim'e zıt olandır. Yani haber ahat olacak. Haber ahat olacak. Ravide problem olacak. Getirdiği rivayet Kur'an-ı Kerim'de sabit olan bir şeye muhalif olacak. Ondan dolayı biz bu rivayeti kabul etmeyiz diyor. Doğal olarak da mesela sünnet eğer Kur'an'ı açıklıyorsa, sünnet eğer Kur'an'ı taksis ediyorsa mesela bunda değil problem. Problem tam iki tane zıt var. Veya hanefilerde ziyade meselesi var. yani اَزْزِيَادَةُ عَلَى nasıl نَسْقٌ demiş hanefiler. Yani nassın üzerine ziyade gelmişse bu neshtır demişler. Bak aynısını başka bir şart, başka bir daha söyleyeyim. Cessaz, e, biliyorsunuz hem tefsiri olan ahkam Kur'an hem de usul kitabı olan İmam Cessaz. Hanefilerin Hanefi mezebinin büyük imamları Bak diyor ki bizim diyor kabul etmediğimiz haber ahad Kur'an'a muhalif olan ve ümmetin telakkiyle ile kabul etmedikleridir. Bak şimdi mezhep gitgide daralıyor, öyle değil mi? Yani mesela örneğin bugün o zaman Bukhari ve Müslüm Hanefi mezebinin konusu değildir bile. Doğru mu? Ümmet çünkü ikisini telakkiyle ile kabul etmiş. Yani İbukari ve Müslüm'deki hiçbir rivayet Kur'an-ı Kerim'e arz edilemez. Çünkü hanefiler demişler ki bir rivayet haber rahat olarak çıksa bile, Kur'an'a muhalif olsa bile, ümmet onu telakkiyle kabul etmişse, bak o zan ortadan kalkmıştır. Anlaşıldı. Geriye ne kaldı? Garip olacak veyahut da aziz olacak. Rivayet. Kur'an-ı Kerim'deki asıllardan bir tanesine muhalif olacak. Ümmet onu telakkiyle kabul etmemiş olacak düştü düştü düştü düştü düştü ta buraya kadar geldi. Biz buradan anlıyoruz ki Hanefiler bir usul olarak hiçbir şart, kayıt, şart, kayıt yok. Biz önümüze gelen her türlü rivayeti Kur'an-ı Kerime'ye arz ederiz dememişler. Anlaşıldı? Bunu en büyük delili nedir? Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarıdır. Hanefi mezhebinin delillerini anlatan herhangi bir fıkıh kitabını açıp bakarsanız eğer, bunu göreceksiniz. Hanefi mezhebinin mezhep olarak te 3/2'si haber hada dayalıdır. Öyle mi? Kabul etmedikleri veya amel etmedikleri rivayetler de imamların kendi dönemlerinde rivayette şüphe oluşturdukları, Kur'an-ı Kerim'deki bir asla e, muhalif olduğunu düşündükleri, e, ümmetin telakkiyle kabul etmediğini düşündükleri hadislerdir. Mesela örnek sahabe diyor ki peygamber bir şahidin ve yemin. Peygamberimiz bir şahit ve yeminle hükmet ediyor. Kada bir şahit? Normalde kaç şahit lazım? وَأَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَالِكُمْ İki tane adam olsun. Sahabe ne diyor peygamber? Bir şahit ve yemeye. Şahit yok ortada. Bir mesele var, bir şahit var. Ne yapacağız? Peygamberimiz bir şahit, bir de yemin ettirmiş ekserada. Hani bir de yemin et, o yemin ikinci şahit yerine geçsin diye. Tamam Çünkü yemin söyleyenin yalan söyleme ihtimali olduğu gibi şahitlik yapanın da yalan söyleme ihtimali var. Öyle değil mi? Ha. Cumhur bunu kabul etmiş. Bu rivayet Hanefiler demişler yok. Bir defa bu ahattır. Kur'an-ı Kerim'de sabit olan kesin bir nasa aykırıdır. Bunu kabul etmemişler. Anlaşıldı? Mesela örneğin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَةِ Yani develeri ve büyükbaş hayvanları musirra yapmayın. Ne demek musirra? Yani üç dört gün sağmayıp onların göğüsleri dolup süt dolacak şekilde terk etmeyin. Hani e, biliyorsunuz hayvan cambazları Hayvanlara sağmazlar, pazara getirdikleri zaman alıcı bir bakar, hayvanın göğüsleri süt dolu. Elini vursan neredeyse süt boşalacak gibi. Niye? Çünkü üç gün, dört gün sağılmadığından ee, dolayı. Zanneder ki, hayvan normalde de böyle. Alır eve götürür, bir, bir iki gün salar o süt bittikten sonra süt mü yok veya çok nadir bir süt var yani göründüğü gibi değil. Peygamber diyor, kim bu duruma düşerse yani aldatıldığını anlarsa, isterse hayvanını tutar, tamam razıyım der. Eğer geri çevirecekse hakkıdır, yani adama al sen beni kandırdık paramı ver, ona bir sağ hurma versin diyor. Hani sen onu hayvanını üç gün dört gün yanında tuttun, hayvanın sütünden istifade ettin ya, adam da makdur bir durumda. Adama bir sağ, bir sağ nedir? Ölçü birimidir değil mi? Bir sağ o adama hurma ver diyor. Cumhur bunu kabul etmiş, hadis gayet açıktır demiş. Ya tutacaksın, geri sen de adamın hakkını vereceksin. Hanefiler demiş yok, bu adam bir defa bizi aldatmış. Öyle mi? Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'de diyor, siz bir cezaya uğradığınızda karşı tarafı da misliyle cezalandırın. Bir kavim size haddini aşarsa siz de misliyle karşılık verin diye. Asıl olan mislini vermektir diyor. Yani eğer verilecekse misli verilmelidir. Hani Kuran'da sabit olan değil mi Mislinin verilmesi. Burada öyle değil demişler. Burada öyle değil demişler. Ve başka birkaç şey daha söylemişler. Mesela İslam'daki asıllara aykırıdır bu demişler. Aldatmadaki. İşte garantideki birtakım asıllara aykırıdır demişler, kabul etmemişler örneğin. Ama hanefiler bunu bir usul olarak alıp, bu bizim usulümüzdür. Bütün rivayetleri bu süzgeçten geçiririz. Kur'an-ı Kerim'e uyanı alır, uyumayana almayız. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bu şekil tafsilatları var. Yani ümmet telakkeyle kabul etmişse, hadisin çıkış yeri belliyse, hadis yayılmışsa, amel edilmişse vs. değil. Nedir? Bu saydığımız sebeplerde sadece haber-i amel etmemişler. Ha bu doğru mudur? Yanlıştır. Yani gene bu yapılan, çünkü İmam bu Hanife yaptığında doğru olabilir. Öyle mi? Bugün biz de mesela örnek veriyorum. Siz diyelim ki cezaevendesiniz. Yani çok böyle güzel bir örnek vereyim size. Yaşanabilecek bir olay. Elinizde bir ayet-i kerime var. Bir de yanınızda kalan arkadaşınız diyor ki okudum mu, duydum mu bilmiyorum böyle bir hadis var. Hangisiyle amel edersiniz? Kur'an-ı Kerim'de amir elinizdeki ayet kelimeyi de amir edeceksiniz de karşındaki adam ehil olan biri değil. Yanılmış olabilir. Allah bilir nenesel bir kıssa anlatırken nenesinin de dedenesinden duyduğu bir hadisi mi sana aktarıyor? Cuma günü hutbeye gittiğinde dinin yeryüzündeki en cahil mahlukatı olan imamlardan bir tanesinden mi sana hadis aktarıyor? Yani sana nereden ne aktardığını bilmiyorsun ki. Öyle mi? Doğal olarak sen onun rivayetinde şüphe ediyorsun. Öyle mesela bir yerde ders anlatıyorsun adam diyor ki mesela misal sen bir şey söylüyorsun ona muhalifmiş gibi sanki böyle bir hadis vardı diyor sanki olmaz diyorsun. Bu işin sankisi olmaz öyle mi? Sanki vardı okudun mu duydun mu olmaz diyorsun. Bak o anda kendinden eminsin elinde olanı kullanıyorsun mesela öyle mi? İmab-ı Halife'nin bulunduğu yerde bunu gerektiren bir yer yani kufe, fitne, uydurma, Rivayetler. İnsanların adalet diye bir şey kalmamış insanlarda. Doğal olarak o da tam emin olduğu mutmain olduklarıyla amel etmiş. Tamam mı? Haa. İmâ Ebu Hanife için eyvallah. Peki sonradan gelenler için bu geçerli mi? Hayır geçerli değil. Çünkü sonradan gelenler, imamlarının bu yaptığını takdir edip, hadisler tedbir edilmiş, kötüyle iyi ayrılmış. Yani bakabilirsin, Kufe'de var olan bir hadis hicaz ehlinde var mı? Yoksa yok mu diye değil mi? Böyle yapmamışlar mezhep taassubuyla. Öyle mi? Fıkıhtaki o maalesef mezmum olan taassuptan dolayı bu aslı devam ettirip iyice delillendirmeye çalışmışlar. İyice bilmem ne yapmaya çalışmışlar. Anlaşıldı değil mi? Onun için bu e, sünneti Kur'an'a arz ederiz öyle kabul ederiz diyen görüşe hiçbir şekilde İslam tarihindeki bu uygulama delil olamaz. Çünkü hanefilerin hem kastettiği hem de bunu uyguladıkları alanla bunların hem kastettiği hem de uyguladıkları alan birbirine tamamen zıttır. Hanefilerin kastettiği bellidir. Değil mi? Zanniyetten dolayıdır. Uyguladıkları alan da çok dar bir alandır. Bunların kastettiği geneldir. Hiç hangi sünnet olursa olsun öyle bir şeyleri yok. Uyguladıkları alan çok geniştir. İkincisi ise bunların kastettikleri de o değildir. Sünnetin hücciyet değerini düşürmektir. Anlaşıldı? inşallah. Bir de dedik tabi en önemli bir mesele. Bu genel bir şeydi, bir mezhep. Tekrar söyleyeyim fayda babından bir de alimlerin bazı uygulamaları var. Yani ferdi mesela bir alim işte diyelim ki A şaksındaki alim böyle bir durumda iki tane rivayeti Kur'an-ı Kerim'e arz etmiş bir tanesini tercih etmiş. Geçen dersimizde biz bunu nasıl anlattık var mı hatırlayan? Yani ferdi bir alimin bir uygulaması var. Bu adamlar da diyorlar bak madem İslam tarihinde alim bunu yapmış ben de yapabilirim. Hadisi Kur'an-ı Kerim'e arz eder uyuyorsa alırım uymuyorsa almazım. Alm, almam, diye. Hatırlayan var mı ne anlattığımız o konuda? İki ı âlimler bu bunu metodu olarak yapmıştır. Usullerine haline demiştik. İki muarız hadis arasında yapmıştır. <gülüyor> Heh, biz ne dedik? Dedi ki doğrudur İslam tarihinde bu tip uygulamalar çokça bulunabilir. Ama bu bir usul değildir. Bu bir çözümdür. Tamam İki tane birbirine muarız görünen sahih hadis karşı karşıya geldiği zaman, ikisinin arasını cem edemezlerse, hangisinin nasih, hangisinin mensuh olduğunu bilemezlerse ikisinden bir tanesini tercih etmeye kalkmışlar. Bu tercih metotlarından bir tanesi de bu tercih metotlarından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'e uygun olanı, uygun olmayanı tercih etmektir. Çünkü kat'i bir karine onu desteklemiş olur. Öyle mi? Hatta demiştik normalde bu bir usuldür zaten genel. İki tane say nas karşı karşıya gelir ve zıt olursa, zıt ne yaparız önce? Aralarını birleştirmeye çalışırız. Birleştiremedik, nasihi budur, mensuhu budur deriz. Onu da yapamadık, tercih yaparız. Tercih mesela birçok tercih metodu vardır değil mi? Ee, birinin geldiği kaynağı daha kuvvetli bulduğundan dolayı tercih edebilirsin. Öyle mi? İçerdiği manaya bakıp yani ibadet babındaysa e, ihtiyat olanı tercih edersin. İhtiyata yakın olanı rivayeti değil mi? E, muamelat babındaysa kolaylığa yakın olanı tercih edebilirsin mesela. Birini destekleyen zahiri bir ayet varsa kat'i bunu karine olarak desteklemiştir. Onu şey yapabilirsin, alabilirsin. Öyle değil mi? Rivayet eden ravilerin rivayet ettiği hangisi kendi alanında rivayette bulunmuşsa. Mesela İmam Malik fıkıh hakkında bir hadis rivayet etmiş. Başka bir güne güvenilir bir ravi fıkıh hakkında hangisini ikini tercih edersen? İmam Malik hem fakihdir hem de çünkü. Anlaşıldı? Bu şekilde. Ya bunlardan bir tanesi de budur. O zaman bu bir usul değildir. Yani bunların zannettiği gibi her önümüze gelen hadisi arz ederiz meselesi değildir. Tamamen birbirine farklı, tamamen birbirine zıt iki tane, bir ehl-i hadisin usulüdür. Hadislerle daha fazla amel edebilmek için, onları ihmal etmemek için konmuş olan bir usuldür. Öbürü ise hadisleri ihmal etmek, hadislerin hücciyet değerini düşürmek için yapılmış olan bir uygulamadır. Tamam Bunu anlatmıştım zaten. Öyle değil mi? Öyle bildiğim için kısa geçiyorum. Şimdi bununla beraber buraya kadar soracağınız bir soru var mı? Burayla alakalı soracağınız bir soru var mı? Buraya kadar. Yok, tamam. Şimdi burayı geçelim. Kaçtı bu en son? Kur'an'ın, sünnetin Kur'an'a arz edilmesine kaç demiştik? Bir neydi? Bir. Kitapta her şey açıklanmıştır. İki. İki. Kur'an korunmuştur. Sünnet korunmamıştır. Şayet eğer şey olmuş olsaydı, e, sünnet hüccet olmuş olsaydı, Allah sünneti de korurdu iddiası. 3- Kur'an-ı Kerim'i arza etmemiz gerekir, akla arz etmemiz gerekir, öyle değil mi? Akla muvafık olanı alırız, akla muvafık olmayanı almayız, yok estağfurullah. 3- Sünnetin kelime manasından, ıstılah manasından bir de kullanımından değil mi? Alimlerin kullanımından şüphe üretmişlerdi, uzundu bu zaten anlattık. 4- Kur'an-ı Kerim'in akla arz edilmesi gerekir çünkü bu konuda hadis vardır demişlerdi. 5- ee, sünnetin Kur'an-ı arz edilmesi gerekir. Çünkü bu konuda elimizde rivayetler ve sahabe ve İslam tarihinden uygulamalarımız var demişlerdi. Kaç tane oldu bu? Beş. Altıya geldik o zaman. Tamam Altı. Bunlar demişler ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetin yazılmasını kendi döneminde nehyetti. Şayet sünnet hüccet olmuş olsaydı, peygamber Kur'an'ı yazdırdığı gibi onu da yazdırırdı. Altıncı şüphemiz anlaşıldı değil mi? Peygamberimiz sünnetin kendi döneminde yazılmasını nehyetti. Şayet sünnet de Kur'an gibi hüccet olmuş olsaydı peygamber sünnetin de yazılmasını emrederdi. Anlaşıldı Tamam. Bu konuda birçok derile dayanmışlar. Hiçbiri üzerine konuşmaya gerek yok çünkü hepsi zayıf rivayetler. Ama bir tane İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu sahihinde bir tane rivayet var. O da ne? Kim söyleyecek bize? Söyle. Habis-i Sa'yit el rivayet. Resulullah benden duyduklarınızı yazmayın, kime onun soru sesin. ama benden duyduklarınızı nakledin diyor. Tamam. İmam Müslim'e Ebû Saîd el-Hudrî'den diyor ki Peygamber ve vesselam buyurdu ki "İlla tektubu anni gayra'l-Kur'an. Feman كتب anni gayra'l-Kur'an falyamhu. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazarsa onu silsin, mahvetsin." Öyle mi? "Hadisü anni ve la Ama benden nakledin, benim söylediklerimi insanlara aktarın. Bunda hiç bir sıkıntı yoktur. مَنْ كَزَبَ عَلَيْيَ مُتَعَمِّدَكْ فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَنَّرٍ Kim bana mutaammiden yalan iftira eder, yalan söylerse benim üzerime ateşteki yerini hazırlasın. Tamam Delil bu. İmam Müslim'de Peygamberimiz kendi döneminde hadis yazılmasını nehyetmiş. Şimdi bunlar şüphe yönünü anladık değil mi? Kur'an'ı niye yazdırdı, sünneti niye yazdırmadı? Demek ki sünnet o zaman şey değil, hüccet değil denilir. Şimdi bakın birinci olanaktan bizim bu rivayeti ele, yani buna bu vereceğimiz cevabı verirken önce bu rivayeti ele almamız lazım öyle mi? Rivayeti yazayım mı tahtaya yoksa gerek yok mu? Yok mu tamam? Şimdi birincisi rivayetin kendi içinden buna iki tane cevap verir rivayetin kendi içerisinde tamam? İçeriden iki tane cevap ver. Onların çünkü niye buradan bu önemli? Çünkü onlar da demek bunu hüccet olarak kabul ediyorlar ki bu rivayeti değil mi kendi usullerine delil olarak kullanıyorlar. Birincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hadisu anni wa la Şayet sünnet hüccet olmamış olsaydı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye hadisu anni wa la haraj diyor? Eğer Peygamber'in gayesi, sünnetin hüccet olmadığından dolayı yazılmaması olmuş olsaydı, peki tahdise niye müsaade ediyor? Çünkü tahdis yazılmadan daha tehlikelidir. Öyle mi? Yani yazılan şey en azından mahfuzdur. Yani korunmuş olur. Ama tahdis edilen şey ezberdir. Yanılma ihtimali olabilir, problem ihtimali olabilir, unutma ihtimali olabilir. Öyle değil mi? Yani sözde mi yalan kolaydır yoksa yazıda mı? Sözde. Değil mi? Sözde mi unutma kolaydır yoksa yazıda mı? Sözde mi hata kolaydır, yazıda mı? Hepsi sözde. Öyle mi? Şimdi ben sana bu anlattıklarımı bir önceki ders duyduklarım mı daha çok aklında yoksa yazdıkların mı daha çok aklında? Yazdıkların mahfuz istediğin zaman dönüp bakabilirsin. Öyle mi? Şayet eğer sünnet hüccet olmamış olsaydı, Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadisü anni ve la demesi anlamsız olurdu. Öyle mi? Anlamsız olurdu. Demek ki sünnet hüccettir. İki, Hadisin sonunda Peygamberimiz ne diyor? Men kezebe alayya mutamiden. Fel yetabwa maq'adahu minen nar. Kim benim üzerime yalan yere hadis iftira ederse Ateşteki yerini hazırlasın, öyle mi? Ateşteki yerini hazırlasın. Bu hadis mütevatir olan hadislerden ve sünnet inkarcısı olupsa bu hadisi çok iyi bilmeyen bir adam yoktur. Yani en çok bunu diler dolarlar dillerine, tamam Bak demek ki yalancılar çıkacak, sünnet uyduracaklar, bak Peygamberimiz e böyle. Hatta bir tanesi diyor zaten iki tane mi üç tane mi sahih hadis var. Nedir mesela diyorlar örneğin, bir tanesi de budur diyor. Mekkeze ve aliyye, Yaşar Nuriye göre sayı olan on parmağa geçmez hadislerden bir tanesi de budur mesela. Mekkeze ve Aliye, muhtemelen felia tabe Şimdi burada şu soruyu sormak lazım. Eğer gerçekten sünnet hüccet değilse, Peygamberimiz sünnetin hüccet olmasını istemiyorsa, ha yalan söylemiş, ha doğru söylemiş, Peygamberi ne ilgilendirir ki, öyle mi? Yani şimdi Peygamberimiz sünnetin hüccet olmadığına inanıyor, ana kaynak kitaptır diyor. ''Benim yaptıklarımı insanlara aktarmayın, benim yaptıklarımı insanlara yazmayın.'' diyor. Böyle bir derdi var. Sebep? Çünkü Peygamber istiyor ki sadece Kur'an olsun onun sünneti de olmasın. Peki birileri yalan atmış veya atmamış Peygamberi ne ilgilendirir ki? Zaten hüccet değil ki yalanı da doğrusu da hüccet değil. Yani doğru aktarılanı da ümmeti ilgilendirmiyor, kitap ümmete yeter. Yalan söyleneni de ümmeti ilgilendirmiyor, yalan yeter eğer böyleyse bu rivayete ne lüzum var ki <gülüyor> ha, Biz burada anlıyoruz ki Peygamberin sünneti hüccettir ve Peygamber aleyhissalatu vesselam hüccet olduğu için de yalan söylenmesini nehyetmiştir. Onun önüne geçmiştir ta ki sünneti yalanla karışmasın diye. Anlaşıldı. Bu rivayetin kendi içerisinden vereceğimiz bir şey. Vereceğimiz bir cevap. Şimdi rivayetin dışına gelelim. Öyle mi? Eğer ki bu rivayetin geçmiş olduğu kaynaklardaki rivayetlerle delil alınıyorsa yani şimdi bu adamlar Ebu Said'in'in rivayetini delil olarak öne sürüyorlar değil mi? Yani zaten onu daha evvel söylemiş miydim bilmiyorum. Alimler mesela ihtilaf etmiş bu mevkuf bir rivayet midir, mevkuf bir rivayet midir? Yani Ebu Said'in kendi sözü müdür? Yoksa e peygamber mi söylemiş, bunda ihtilaf etmişler. Yani biz merfu olduğunu ve bunu tercih edildiğinden yani onlara teslim edip o şekil yolumuza devam ediyoruz. O ihtilafa hiç girmeden tamam. Sizin dediğiniz olsun, rivayet merfu olsun, Peygamberin söylediği olsun ki zaten İmam Müslüm'dedir ve Peygamberimizin de söylediğidir e, diyoruz. Aynı rivayetler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yazı yazıldığına, Peygamberin bunu ikrar ettiğine, buna izin verdiğine dair bize rivayetlerde bulunmuşlar. Öyle mi? Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Kim söyleyecek? Abdullah İbn-i Az. Mesela Peygamber, o peygamberden her düdünü yazınca işte Kureyşler, yani, Abdullah ona kızıyorlar. İşte Peygamber İbn-i Üzüntü anında da konuşuyor. İşte Vuhuluk anında da konuşuyor. Daha sonra Peygamber İbn-i Az. söylüyor. İşte daha sonra Peygamber i̇bn sinirleniyor diyor. Bu ağızdan haktan bahsediyor. Yaz, yaz diyor değil mi? Uktub yaz. Çünkü bu ağızdan haktan başkası çıkmaz. Tamam Bak yani Abdullah İbn Amr İbnü'l As İmam Ebû Davud rivayet ediyor. Diyor ben peygamberimizden her duyduğumu yazardım. Kureyş beni bundan men etti. Dedi ki peygamber de bir insandır. Kızgınlık anında da sevinç anında da konuşur. Her dediğini yazma. Yani kızgınken birine kızar, sen bunu yazarsın. Yarın bu teşriiymiş gibi anlaşılır. Ben de diyor geldim bunu peygambere sordum. Gerçekten öyle mi? Senden her duyduğumu yazmayayım? O da kızdı. Yaz çünkü bu ağızdan Hak'tan başka çıkmaz. Yani ben kızdım diye Hakk'ın hilafına bir şey söylemem. Sevindim diye Hakk'ın hilafına bir şey söylemem. Yaz. Çünkü bu ağızdan Hak'tan başka bir şey çıkmaz. Zaten aynısını Ebu Hurey'le de söylüyor değil mi? Benim kadar peygamberin ashabı içerisinde hadis bilen yoktu. Abdullah ibn Amr ibn-i As hariç. Çünkü o yazar. Ben ise yazmazdım diyor. Tamam Yine mesela sahih bir rivayette. Peygamberimiz veda hutbesini verdiği zaman. Değil mi? Peygamberimiz veda hutbesini. Verdiği zaman peygamber oradan bir tane adam diyor ki ey Allah'ın Rasulü bunu bana yazın. Yemenli bir adam, Ebu Şa isminde bir adam, e, bunu bana yazın diyor. Hani kendi kavmine peygamberimiz ne diyor? Uktubu li ebi Şa Ebu Şa için bunu yazın diyor Peygamberimiz. Ve sahabesine bunu yazdırıyor. Tamam Sahabesine bunu yazdırıyor. Başka mesela rivayetleri çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Peygamberimizin vefat ettikten sonra bize sahih kaynaklara Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın diyetlerle ilgili, zekatla ilgili verdiği hükümleri ise kendi yanında yazmasını anlattığı gibi, değil mi? Mesela Peygamber diyetleri yazdırmış. Diyetler yazılı bir şekilde mevcut ve o nuska hala var. Öyle mi? Sahabeden kalmış bize. Zekat miktarlarının yazılı olduğu bir nuska var. Mesela Abdullah ibn Amr i̇bn al As'ın bunun dışında bir nuskası var. Yani bugüne gelmiş olan i̇bn Abbas'tan nakledilen tefsirlerin nuskası var. O dönemde ayetlerle ilgili söylediklerini topladığı nuskası gelmiş. Vesaire yani örnek çoğaltabiliriz. Bununla beraber bir de peygamberin yazışmaları var. Yani birilerine mesela yazı olaraktan işte meliklere, sahabesine birtakım problemlerde yazı yazıp göndermesi var. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. Peygamber bir taraftan yazı yazılmasını ne ediyor? bir taraftan yazı yazılmasına müsaade ediyor. Bu ne demektir? Buradan ne anlamamız gerekir? Nehide bir illetin, Nehide bir illetin olduğunu anlamamız gerekir. Öyle mi? Eğer ee, akılperestlerin iddia ettiği gibi tahkik ehli olacaksak, yobaz olmayacaksak, öyle mi? Mutaassıp olmayacaksak, gördüğümüz her şeyi ince eleyip sık dokuyacaksak, o zaman tahkik ehli olmamız lazım. Hiçbir akılperest tahkik ehli değildir. Çünkü akıl insanı tahkika götürmez. Sem' işitmek. Yani Allah'tan gelenler bizi dakika götürür. Mesela Ehli Sünnet alimleri böyle yapmışlar. Alehte olan, lehhte olan hepsini almışlar. Örneğin Hatibul Bağdadi'nin Takidul İlim diye bir kitabı var. Yani ilmin takid edilmesi diye. Bu yazı ile alakalı ilmin yazımı, hadislerin yazımı, seleften kerih gören bununla ilgili bütün divayetleri bir araya toplamış. Tamam? Zaten kitap bunun için yazılmış. Hadis için değil, genel ilim için yazılmış ama hasreten hadise de değinilmiş. Orada mesela ne yapıyor? Bir, birinci bab diyelim, hadisi e, peygamberimizin nehyeti rivayetler. Peygamberimizin izin verdiği rivayetler babı, e, nehin illetleri babı. Öyle mi? Aynısıyla mesela İmam İbni Abdilber, Cami'u Cami Beyanil İlmi ve Fadli'yi diye bir kitabı var. Yani ilmin e, fazileti ve ilmin nasıl talep edileceği, ilmin önemi. Buna dair geniş çok çaplı senetle nakletmiş olduğu alimlerden bir kitabı var. Aynı şekilde beş ayrı babta bu konuyu inceliyor. Tamam? Beş ayrı bab. Ardarda 5 beş ayrı bab zikretmiş. Niye? Çünkü birinci bab diyelim ki nehyeden, kabul eden, niye nehyedildiği, sahabeden hangi tarafı e, gidenler? Bunlar işte tahkik budur. Yani bütün rivayetleri bir araya alıp o rivayetlerden bir sonuca gitmektir. Yoksa tahkik, sene hesabına gelenleri alıp işin içinde, arkasında, üstünde olanı görmemezlikten gelmek bu tahkik değil, bu hevaya tabi olmaktır. Peki illet ne olabilir? Yani peygamber Aleyhissalatu vesselam bir taraftan yazıya müsaade ediyor. Kendisi yazdırıyor. Bir taraftan da yazı yazılmasını nehy ediyor. Ama tahdis edin diyor. Tamam? Yazının yasaklanmasında o zaman özel bir illet olması lazım. Ne olabilir mesela? Bir, Söyle. Yani Kur'an'a karışma ihtimali olmasın. Ha, Kur'an ile hadis birbirine karışmasın diye, değil mi? Sebep Heh. Peygamberimizin söylediği rivayetlerle ilgili bazı açıklamalar mushafların kenarına yani mushaf da yoktu o zaman. Sahifelerin, ayetlerin yazıldığı sahifelerin kenarına yazılıyordu. Hani çünkü şöyle bir durum yok o zaman. İşte gideyim kırtasiye, bir tane ayet defteri alayım, bir tane hadis defteri alayım, bir tane... Böyle bir şey yok değil mi? Zaten yazı yazılacak malzemeyi bulmak mesele. Yazı yazacak adamları bulmak da mesele. Yani ikisi de o toplum için mesele olan bir durum. Mesela bugün diyelim ki biz e, i̇bn Mesud'un şeyini biliyoruz hepimiz değil mi? De, oruç babında anlatmıştık. Demiş ki yemin ettiğimiz zaman yemin'in bir kefareti var. Yemin'in kefaretini bulamazsak ne yapıyoruz? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ فَلَاسَتِ اَيَّامٍ Üç gün oruç tutuyoruz değil mi? Ha. Bu orucu peş peşe mi tutacağız? Yoksa ayrı ayrı tutabilir miyiz diye. Nomader raci olan neydi? ayrı ayrı tutabilirsin değil mi? Allah mi Allahu Teala ıtlak etmiş çünkü. Ama İbni Mesud ne diyordu? Yok. Mutetabiat olacak. Fe men lam yecid fıyamu 3e ayam mutetabiat diyordu. Bu nerede geçiyor? İşte ayet kelimenin kenarına açıklama olarak yazılan kısım bu. Tamam mı? Veyahut Allahu Teala ne diyor? Ve leysaleikum cunahun en tebtegu min fadlillah. İbni Abbas ne yazmış oraya? Fi mevasımil hacci. Hac mevsimlerinde. Allah Azze ve Allah'ın faziletini talep etmez. Hac yaparken ticaret yapmanızda sizin için bir beis yoktur. Tamam. Şimdi o dönemde daha Kuran-ı Kerim yeni iniyor. Çoğu insan ümmi olan insan zaten. Hani okuma yazmadan da ümmi olan insanlar. Ve yazı yazacak malzeme de yok. Peygamberden her duyduklarını Kuran-ı Kerim'in kenarına yazma ihtimalleri yüksek olduğundan e, Kuran'tan bitmemiş hefz edenler, hafız olanlar, kari olan o gün kari deniyor bunlara. Bunlar da tam belli değil, hani hangisi Kur'an'dan hangisi değil birbirinden ayırsınlar diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı hadis yazımını umumen yasaklayıp, bunu karıştırma tehlikesi olmayanlara ise izin verdiği düşünülebilir. Tamam, iki başka. Kim söyleyecek? Başka bir illet. İnsanların zihinlerinde önce Kur'an'ın aslın yerleşmesi, ondan sonra sünnetin, sünnet, e, onun beyanı olan, açıklaması olan sünnetin yerleşmesinden dolayı Peygamberimiz önce Kur'an-ı Kerim yazılsın, insanlar iyice anlasın, o, o ruhla iççe olsun, ondan sonra sünnet demiş olabilir. Öyle değil mi? Niye? Bu uygulama aynı şekilde Hz Ömer'in de uygulaması. Yani gerçi zayıf bir rivayet var, Peygamberimiz Ebu Hureyre'ye de demiş. E kitabu yani Allah'ın kitabıyla beraber başka kitap olur mu o diğerlerini silin diye sadece Allah'ın kitabı kalsın diye. Ama Hz. Ömer kendi döneminde insanların birbirine bunu karıştırdığını görünce Hz. Ömer nedir? Vallahi Allah'ın kitabıyla başka bir kitabı yan yana getirmeyeceğim. Şimdi biz daha önce ne dedik? Dedik ki Kur'ansız bir sünnet, sünnetsiz bir Kur'an olamaz. Çünkü biri asıldır, biri açıklamadır. Öyle mi? Sadece açıklamayı alırsan ne olur? Bu açıklamayı hiçbir manayı neyi neyin açıklamasıdır bu? Yani ana metni bilmediğin zaman bunun neyi açıkladığını bilmezsen değil mi? Hiçbir şey hiçbir anlam ifade etmez bu. Hakikaten aslı aldığında onun açıklamasını almadığın zaman işte katru nedanın metni gibi olur. Yani hiçbir şey anlamazsın, bakarsın bakarsın ne kastetmiş burada dersin. Hiçbir şey anlamazsın mesela değil mi? İşte onun için ikisi de şarttır. Ama nedir? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu gözetmiş olabilir. Yani önce Kur'an'la iççi olsunlar, ondan sonra sünnet. Bunu sahabeden de mesela Hazreti Ömer'in de uygulaması var aynı şekilde. Daha önce hatırlıyorsanız başka münasebetlerle zikretmiştim. Hadis alimlerinin hepsi de böyle yapmıştır. Mesela eskiden herhangi bir talebe hadis dinlemek için bir alime geldiğinde ona sorar da sen Kur'an-ı Kerim ezber misin diye. Kur'an'ı git ezberle ondan sonra gel derdi. Öyle mi? Yani önce Kur'an hefzı, eli i sünnetin yanında da bu böyledir. Mesela ilim talep edecek, alim olacak olan bir adama önce ne ezberlettirirler? Kur'an. Sonra sünnet. Tamam sonra da fıkıhtı vesaire bu tip ilimler gelir. İkinci sebep olarak da bu olabilir. Öyle mi? İllet olabilir ha kesin değil bu zaten. Bir illet olduğu kesin ama illet olabilir veya hepsi birden de olabilir. Bunların içinden bir tanesi de olabilir. 3 ne olabilir başka? 3. bir illet. üçüncü bir illet. Ehil olmayan insanların eline geçip o insanların sünneti yanlış yorumlaması korkusu da olabilir. Tamam? Yani e, din daha başlangıcında hem asıl olan nakil lazım hem de o naklin nasıl anlaşılması gerektiği lazım. Öyle değil mi? Sünnet yazıldığı zaman bu yazı sağa sola mektup şeklinde gittiğinde ehil olmayan insanların eline geçip buna bir zarar vermelerine yani hem manasına anlayışına zarar vermelerinden korktuğundan bunu yapmış olabilir. Niye? Çünkü peygamber bunu Kur'an'a da yapmış aynısını. Öyle mi? Mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam e, sahabe ne diyor? Neha en yusafara bil Kur'an ila ardil Peygamberimiz Kur'an ile düşman beldesine gitmekten ne yaptı? Nehyetti. Niye? Hadisin devamında ona bir zarar vermelerinden korktuğundan dolayı, öyle mi? Bu zarar Kuran-ı Kerim'i hani basite alma, parçalama, yere atma, ona hakaret etme şeklinde de olabilir. Hiç bu dinle alakası olmayan, bu dinin temelinde teslimiyet olduğunu bilmeyen, hani naslara nasıl yaklaşacağız diye bilmeyen birilerin eline geçip, Kuran-ı Kerim'in yanlış bir şekilde anlaşılıp İslam dini budur denme korkusu da olabilir. Aynısı sünnet içinde geçerlidir. Öyle değil mi? Mesela biz bugün ne diyoruz? Örneğin soru şeklinde geliyor ya, Adam diyor mesela benim evimde Bukhari var. Ben Bukhari'ye bakıp amel edebilir miyim? Hayır edemezsin. Çünkü sen Bukhari'ye bakıp bir hadise amel edebilecek bir seviyede değilsin. Öyle mi? Yanında muteber bir şerh olursa bir alimin o hadisin neskedeni olabilir. Hadis umumdur onu taksis eden bir delil olabilir. Hadis mutlaktır onu takil eden başka bir delil olabilir. Öyle değil mi? Hadisin anlaşılması farklı bir şekilde olabilir. Ayni bir vakadır ondan umumi bir hüküm çıkarılmayan bir şey olabilir. Peygamber'e has bir durum olabilir. Öyle mi? Şimdi mesela bir adam diyelim Huzeymen'in rivayetini okudu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Huzeymen'in tek başına şahitliğini kabul etti mesela. Tamam ben bundan sonra bir, bir olay olduğunda Peygamber Huzeymen'inkini tek kabul etmiş, ben de kabul ederim. Bunu bilmek için, bunun açıklamasını bilmek lazım. Öyle değil mi? Bunu bilmek için, bunun açıklamasını bilmek lazım. O sebepten dolayı ama yanında muteber bir şerh olur. Bir âlimin açıklaması olur veya soracağın ehli olan biri olur hiç sorun yok, amel edebilirsin, anlaşıldı. Aynısı o dönemde sünnet için gene geçerli. Yani anlaşılmaz korkusuyla vesaire yanlış anlaşılabilir. Bu zaten peygamber Peygamber'in genel dinle ilgili bir uygulamasıdır. Değil mi? Bildiklerinizle amel edin, bilmediklerinizi ise sorun diyor Peygamber. Allah'ın kitabını birbirine vurmayın. Bildiklerinizle amel edin, bilmediklerinizle sorun diye, tamam bu üç illet ve daha başka illetler de olabilir. Yani şu an mesela diyelim e, belki birilerinin tespit edemediği ama olma ihtimali yüksek olan başka illetler de olabilir. Ama bizi burada ilgilendiren ana mesele nedir? Yani hem nehi var, hem izin var, hem de sünnetin hüccet olduğunu nehyeden delilin içinde zaten bizzat var. Öyle mi? O zaman burada bir illet var. Ama bu illet nedir? Bunu artık nasıl e, şey yaparsanız, nasıl düşünürseniz o şekilde anlaşılabilir. Buraya kadar anlaşılmayan veya burada sormak istediğimiz bir soru var mı? Sormak istediğimiz bir soru? Yok. Tam. Burada duralım inşallah. Daha sonra tekrardan dersimize devam ederiz. Wa'khru Dawana. Alhamdulillahhi Rabbi Lalemi.